Mm-hmm. Ruzullahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi lizi haddana lihaza. Vma konna linahtedilavla an haddana Rabbina billah. Cello ala Ressulina Muhammed. salı ala tabibi kulubina muhammed salı ala şefii izununa muhammed güzeller güzeli güzel mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel kuranın ilim Rahmet ve Aşk medine Güzel İslam'ın Güzel Muhatapları Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berekatuhu Ve Bahsediyorduk Tekrar Tekrar Sizlerle Paylaştığımız Veçile Kulluk Yürüyüşünün Sergilendi. Kulluk yürüyüşünün sergilenmesi için gönderilmiş olduğumuz dünya hayatında meydana gelen yönler ve yerler savaşında Peygamber aleyhissalatü vesselamın safından ilerleyenleri, saf olarak Allah'ın safını seçenlerin kazandıkları, yaşayışları, bizlere bıraktıkları dersleri sizlerle paylaşmış En son Amir bin Füheri'den ve onunla beraber Ashab-ı sizlere bayit paylaşmıştık. Hani sihirbazın safını de değil de alimin safını seçen. Ve bugün Gafleten Kurtuluş programlarında kaldığımız yerde bugün başlayalım. Hazır saadetteyiz. Alemlerin sultanı, sevgililer sevgilisi, 18 bin alemin iftiharı kaynağı, önderimiz, örneğimiz, rehberimiz, sevgilimiz, dostumuz, her şeyimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'deydi. Gece ibadeti için kalkmıştı da, kendisine yardım etmişti sahabe-i kiramdan Güzide bir aşık Bunun üzerine Allah Resulü çok memnun olmuştular da Rebi bin Kab el-Eslemi radiyallahu anh Allah'ın Resulü Soru verdi Ey Rebi Ne istersin Allah'tan Söyle de Senin adına aracı olayım senin adına Rabbimden isteyeyim buyurdu da Rebi bin Ka'be el eslemi dedi ki Ya Resûlullah hani biz dünyada dert ve keder çekerken hani biz sıkıntı çekerken hani biz mahzun olurken sizin yanınıza geliriz de sizi görmemizden gönlümüz bir huzura eri verir. Sizi görmemizden gönlümüz sükunete erir. Düşünüyorum. Diğer eshabınızın da düşündüğünü düşünüyorum. Bu dünyada iki dakikalık ayrılığınıza dayanamayan bizler. Ya biz, ya biz, ya biz ölümden sonra Senin bulunmuş olduğun mekana gelemez isek Ya cennette gelemez isek bunu düşünmek bizi yiyip bir bitiriyor ya Rasulallah. Senden istiyorum. Allah katında aracı ol bana efendim. Tek istediğim şey. Tek istediğim şey. Cennette seninle beraber olmak istiyorum ya Resulallah. Alemlerin sultanı tebessüm ediyordu. Tebessüm edecekti. Soracaktı başka ne istersin? Hayır ya Resulallah dedi. Ben sadece bunu istiyorum dedi de alemlerin sultanı o zamandan günümüze günümüzden kıyamete kadar yansıyacak bir sözü ifade ediverdi. Sevmek. Sevmek başlangıçtı. Evet, <gülüyor> Ebu el mer'u ma'a men Ebuzer el-Gufari'ye böyle diyordu ağladığında. Ey Ebuzer, kişi sevdiyle beraberdir diyordu Resulü kibriya habibi Hüda şefii u'z ceza. Ama ekliyordu. Öyleyse kendin için çok secde ederek bana yardımcı ol. Sevgi muhakkak ki sevgi, sevgi imanın bir gereği. Sevgi yaşatandı, sevgi fiile geçirtendi, sevgi adımı adam yapandı muhakkak ki. Ama sadece sevmek olur muydu acaba? Acaba olur muydu? Allah Resulü bunu mu bize anlatmıştı? Bize bunu mu duyurmuştu acaba? Hayır, hayır. Allah'ın rahmet peygamberi. Bütün insanlık karanlıklar içerisindeyken, onlar aydınlığa ulaşsın için, onlar rahmete ulaşsın için göndermiş olduğu sevgili aleyhissalatü vesselam, ekliyordu sözlerine. Kendin için çokça secde ederek bana yardımcı ol. Peki bizler adını andığımız an gönüllerimizde ona olan hasretten dolayı gözümüzden aşkından yaşların aktığı sevgili aleyhissalatü vesselam ile beraberli yaşamak cennette onunla beraber olmak olur muydu amelsiz olur muydu sevgi fiilsiz? Sevmek sadece dilde olan mıydı ki? Ebu Bekir ve Ömer'ler o şekilde mi sevdiler? Osmanlılar, Aliler o şekilde mi sevdiler? Hayır, hayır. O şekilde sevmediler. O şekilde sevmediler. Bir bedevi vardı. Çölde yürüyordu. Yürürken gözü ilerideki bir karartıya ilişti. Yaklaştı, yaklaştı. Hey sen nereye gidiyorsun böyle tek başına? Bu çöller bizlerden sorulur. Nereye gidiyorsun böyle rehbersiz, kılavuzsuz? Mekke'ye gidiyorum demek istedi. Kabe'ye hacca gideceğim inşallah dedi Ne kadar da güzel niyeti değil mi? Ama niyet kurtarmıymıştı Bedevi gülüverdi Tebessüm verdi. Hey be adamcağız dedi Niyetin çok güzel maşallah da dedi Bu tuttuğun yol Kabe'ye değil Mekke'ye değil Türkistan'a gitmektedir Evet, niyet güzeldi, istenen güzeldi, ama amel ve icraat yanlıştı. Rehbersiz olur muydu? Allah göndermişken sevgilisini, Allah göndermişken Habibini, onunla beraber olup hayatı bir cennet bahçesine çevirmek varken, uzak durmak olur muydu? İmam Rabbani demiyor muydu? Kurtulur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini diriltmekledir. Hiçbir insan dünya yaratıldı yaratılalı. Sevgililer sevgilisi kadar sevilmedi. Hiçbir insanın peşinden bu kadar büyük bir aşık kitlesi olmadı. Yer ve gök arasında bulunan hiçbir şey ama hiçbir şey sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed'in bu dünyadan terki kadar mahzun olmadı. Araştırmacılar derler ki hakkında en çok kitap yazılan kişi Hz. Muhammed'dir. Ama yine de yazılmaktadır. Neden sonra? Sevgi sevgiye, sevdiğine uymaktır. Sünnet diyoruz ya. Hani "V'te'tasimu bi hablillahi cemian" Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarılınız diyor. Bu ayetin tefsiri yapıldığı zaman bize anlatılan tefsiri de buradaki Allah'ın ipinden kasıt sevgililer sevgilisinin veda hutbesindeyken bizlere buyurmuş olduğu size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız hiçbir zaman doğruluktan sapmazsınız, Hiçbir fitne hiçbir yaz, ıı, kargaşa size zarar vermez diyordu. İşte Hablullah Allah'ın ipi buydu. Yani Kur'an ve sünnet. Peki sünnet neydi? Sünnet sadece sakal bırakmak değildi. O diş sünnetti belki. Sünnet sadece misvak değildi. Misvak da çok önemliydi gerçi. Ama sünneti sadece bu konularda algılar mı olduk? Hayır hayır. Sünnet Alem, alemlerin rahmet vesilesi sevgilinin hayatına geçilmiş olduğu her şeydi. Çünkü Necim suresinde buyurulduğu üzere Allah o sevgilisinin hel, hal ve hareketini denetim altında bulunduruyordu. Kendi isteğine göre herhangi bir sözü Allah'a isnat ederek söyleyemezdi, bir kontrol altındaydı. Peki ona nasıl uyulsundu? Allah onu gözetim altında bulundurmuştu. O şekilde yetiştirmişti. O peygamberdir. Biz ona nasıl uyarız mı deniliyor bazen? Allah Celle Şanuhu buyuruyor ki Biz onu melek olarak göndermedik. Çünkü melek olarak gönderseydik insanlar diyeceklerdi ki Allah'ım biz buna nasıl uyalım? Biz buna nasıl uyalım ya Rabbi? Çünkü bu diyeceklerdi Bu bir melektir Yemez içmez uyumaz oturmaz kalkmaz Allah böyle denileceğini biliyordu Çünkü o El alimdi Ezeli ve ebedi her şeyi Allah'ın takdiriyle Allah'ın kendi iradesiyle Allah bilirdi Celle şanuhu Beşer bir peygamber gönderdi insanlar ona uya bilsin diye açıkçası Allah'ın ölçüsü de aslında Allah ölçü olarak bir terazi olarak göndermişti. hani biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ya her gün namazda 5 kere okurken Fatiha suresini hani diyoruz ya İhdinas sıratal mustakim Allah'ım bizi sırat-ı mustakime ile Bizim tefsircilerimiz, müfessirlerimiz bazen bu Sırat-ı Mustakim'i sevgililer sevgilisi Efendimizin sünneti olduğunu söylemişler. Efendimizin 209 isminden birisinin de Sırat-ı Mustakim olduğunu beyan etmişlerdir. Öyleyse bakıyoruz alemlerin sultanına. Sene başına 500 fidan dikermiş. Hani sünnetten bahsediyoruz ya bazen. Her insan sünnete uyarak senede 500 fidan dikse ne olur şu, Cineci, şu vatanımız. Ya da nerede komşunuz açken tok yatan bizden değildir. Şimdi komşular bile bazen birbirinden habersiz oldu. Her sabah sorardı cenazesi olan var mı gidelim. Hasası olan var mı koşalım. Derdi olan var mı dermana koşalım. borcu olan var mı edaya koşalım. Sevgiler sevgilisinin sünneti buydu. Buydu sünneti. Haşr süresinde buyurulduğu üzere. Ne verirse onu alın. Neyi vermezse, neden sakındırırsa ondan da sakınındı. Çünkü Allah bunu ölçü olarak göndermişti. Babalara, evlat sahibi olan anne ve babalara Allah Hz. Muhammed'i örnek olarak sunuyordu. Evlat olanlara Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah örnek olarak sunuyordu. İş verene Allah Resulü örnekti. İşçiye de Allah Resulü örnekti. ''Devlet memuruna örnek Resulullah'tı. Devlet adamına örnek de Resulullah'tı. Allah onu her meslekten, her yönden, her insanın kendi hayatını bir kalıp olarak görebileceği bir örnek olarak sunmuştu.'' Allah Resulü onu demek istiyordu. Çokça secde ederek yardımcı ol diye. ''Evet, sevban aklınıza gelecek.'' Diyeceksiniz ki Resulullah'ın azatlı kölesi vardı Sevban radiyallahu anh. Ağlıyordu, aşktan ağlıyordu. Alemlerin sultanı Tövbe suresi 128. ayette buyurulduğu gibi ümmetin rauf ve rahim olan sevgili. Ümmetinden bir kişinin saçına rüzgar sert esseydi Bütün vücudu tir tir titrer, yüreği sızlardı. Her an bizden Rabbimizin lütfuyla haberdar olan sevgili. Ve alemu enne fikum Resulullah ayetince aramızda olduğuna iman etmiş olduğumuz sevgili. Aşıklarına gayb perdesini kaldırıp cemalini sunan sevgili. Aleyhissalatu vesselam. Geliverdi. Hani Abbas radıyallahu anh'ın rivayet ettiği. Hani Adem'e Allah bütün eşyaların isimlerini öğretmişti de bana ''Bütün ümmetimin isimlerini öğretti'' diyen sevgili. Sonra ne oluyordu? verdi. ''Ey sevban neyin var?'' Benzin sararmış, gözlerin yaşlı. Gönlüne bir dert var galiba. ''Neyin var sevban?'' verdi. alemlerin sultanı. Sevban gözündeki yaşları silince... Ya Resulallah Benim ne bir hastalığım Ne bir derdim bir kederim var Tek üzüntüm ya Resulallah Şu geçici fani dünyada iki dakika sizi göremezsem Sanki canım çıkacakmış gibi hissediyorum Yüreğim daralıyor Daralıyor efendim Ve Allah buyurdu ki Herkes ölümü tadacak Ben de öleceğim siz de ''Şu kesin ki siz cennete gireceksiniz. Allah sizi cennetteki en yüksek makama ulaştıracak. Ama ben, ama ben sırattan geçebileceğim bile meçhul. Kaldı ki cennete girmek, ki cennete girsem bile seni nasıl göreceğim, sensizliğe nasıl dayanacağım ya Resulallah demişti. Sevmek, sevban gibi sevmek ama sevgi dilde kalmaması.'' Yaşayarak sevmek Onun gibi yaparak sevmek Alemlerin sultanı Rahmet nazarlarıyla tebessüm ediyordu da Allah ayeti indiriyordu Her kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse Ölçü buydu Allah'a ve Resul'üne ita etti Allah'a ve Resul'üne itaat ederse Kendisine nimet verdiğimiz Peygamberler Şehitler Sıklıklar salihlerle beraberdirler Bunlar ne güzel dostlar Ne güzel arkadaşlarlar buyuruyordu. Nisa 69. ay Ölçü belliydi Ya Resulallah Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum ya Resulallah Canım sana feda olsun ya Resulallah Güzeldi Allah Resulüne sevgiyi sunmaktı ama Allah buyuruyordu. Allah, Allah, Sevgiliyi sevmek, Allah'ın sevgilisi olmak, sevgilinin hayatını hayata geçirmekle mümkündü. Ölçü belliydi. Huzuru arayanlara, Allah'ı arayanlara, aşka ermek isteyenlere Allah sevgilisini örnek sunuyordu. Allah'ım seni seviyorum ya Rabbi, Allah'ım seni seviyorum ya Rabbi. Allah'ım sana aşığım ya Rabbi diyenlere alemlerin sultanının hayatını hayatlarına tatbik etmeye, ona uymaya bağlıyordu. Sünnet buydu. Sünnet bir Müslüman kardeşin sıkıntı çekerken yüreğinin sızlamasıydı. Dertli olan kardeşimin devaya ulaşması adına ne yapabilirim diyebilmekti. Irak'taki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Çeçenistan. Sözde hoşgörü ve barış adı altında istila edilen yerler, haksız yere şey edilen insanlar. Ve bunun karşısında çeşitli şov programlarıyla zevk sefa yapanlar işte alemlerin sultanı işte zamanın insanı. Anlatıyordu Resulullah ben Kevser havzunun başında olacağım. Ümmetimi sulayacağım Kevser havzundan. Ama bir bakacağım ki birileri Havuzun başına gelmeye çalışıyor da Allah onlara müsaade etmiyor. Ya Rabbi bunlar benim ümmetimdir. Ya Rabbi bunlar benim ümmetimdir diyeceğim de Allah buyuracak ki Hayır hayır Onların senden sonra ne yaptığını sen bilmiyorsun. Ne bidatlere ne hatalara düştüklerini bilmiyorsun. en sevgili peygamberim ''Sen onlara dedin ki ben sizi çok seviyorum, cehennemden uzak durmanızı istiyorum, kendinize dikkat edin, araştırın, Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerden istifade edin, göz, kulak, dil, burun nimetini kullanın, Allah'ın eserlerini araştırın.'' diyordu. Ama onlar yapmadılar. Kella bel tu'ibbûnel âcile.'' Onlar dünyayı tercih ettiler. Dünyayı sevdiler. Sen dedin ki namaz kılın. Sen dedin ki oruç tutun. Ama onlar bunu da bıraktılar. Onlar senin bırakmış olduğun rahmet yolunu terk ettiler diyordu. Yol buydu. Rahmeti terk etmek. Aşktan uzak durmak. Allah Resulü'nün yolundan yüz çevirmek. Halbuki her şey ortadaydı. Her şey göz önündeydi. Peki, peki neden de yapılan yanlış? Neden yüz çeviriyorlardı? İslam dininden her karesinden aşk, rahmet, ilim ve hoşgörü zaten fışkırıyorken, daha ilk vahinden son vahyine kadar ve ona uyan bütün tabiilerinin, bütün mensuplarının yaymış olduğu rahmet ortadayken, onlar diyor belki Allah'a Celle şan mahşerde, onlar seni kelime-i tevhidden çıkararak, hoşgörü bahanesi ada altında, seni kelime-i tevhidden çıkararak, Dünyevi çıkarları adına insanların gönüllerine fitne sokmaya çalışıyorlardı belki diyecekler. Hani duyuyoruz, hani öğreniyoruz, Diyalog masalı adı altında dönenleri. İslam zaten isminden hoşgörüydü, İslam barıştı, Müslüman selamet insanıydı, Müslüman güzel düşünendi, güzel gürendi güzel yaşayandı, güzeli yaşatandı. Bir icdadımızın tarihine bakalım, atalarımızın tarihine bakalım, İslam devletlerinin tarihlerine bakalım. Baktığımız zaman, gittikleri her yere rahmeti zaten kötülüklerini görüyorsunuz. Haçlı Seferi adı altında, milyonlarca masum insanı durup dururken, gereksiz yere katledenlerin durumu ortada. Bizim onlara öğreteceğimiz var. Onlardan öğreneceğimiz hiçbir şey yok ki aslında. Ama insanlar arasında hoşgül, makuldür. Alemlerin sultanı aleyhissalatü vesselamın buyurduğu belli. Ancak şimdi değişik sözlerle, değişik konuşmalarla alemlerin sultanının bizlere sunmuş olduğu yolu değiştirilmek adına bazı hatalar mı dönüyor acaba? Allah Celle Şanuhu Ahzab Suresi 40. Ayet-i Kerimede Hz. Muhammed ancak Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur diyor. Enam suresi elinci ayette, De ki, size Allah'ın hazineleri, hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğimle de demiyorum. Ben bana vahyedilenden başka bir şey bilmem diyordu. Bakara suresi, 120. ayet-i kerimede Sen onların milletine tabi olmadıkça Ne Yahudiler Ne de Hristiyanlar sen asla hoşnut ve razı olmayacaklar De ki Gerçekten de Allah'ın hidayeti Hidayetin ta kendisidir Şanım hakkı için Sana vahiy ile gelen bu kadar bilgiden sonra Kalkıp da Onların arzu ve heveslerine uyacak olursan Sana Allah'tan ne bir dost bulunur ne de bir yardımcı buyuruyordu. Şura Suresi 15. Ayette Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur. Onların heva, istek ve tutkularına uyuma peygamberim. Ümmetin de uymasın. Ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Eğer itiraz ederlerse, Bakara Suresi 140. Ayet-i Kerime'de, De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, Allah Celle Şanuhumu daha iyi bilir. Diyordu Allah Celle Şanuhu. söylüyordu. Maide Suresi 82-85. ayet-i kerimelerde. Peygamber'e indirilen Kur'an'ı işitince, gerçeği tanımalarının sonucu olarak gözlerinden yaşlar akarken, onların şöyle dediklerini görürsün. Ey Rabbimiz, inandık, bizi de gerçeğe şahit olanlar arasında yaz. Rab'bimizin bizi iyi kulları arasına katacağını umarken neden Allah'a ve bize gelen gerçeğe, Hz. Muhammed'e ve Kur'an-ı Kerim'e inanmayalım? Allah onları bu sözlerinden dolayı altlarından ırmaklara kan cennetlere koyacak. Nisa suresinde 116. ayette Allah Celleşanehu buyurdu ki Her kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmaz Bunlardan birini sadece birini bile inkar ederse Son derece derin bir sapıklığa düşmüş, Doğrudan uzaklaşmış, Artık yolunu bulamayacak derecede şaşırmış, Gayeyi kaybetmiş olur. Bununla küfrün bizzat Meydana geldiğini görürsünüz. Yahudi hahamlarından bir topluluk. Sevgililer sevgilisine gelmişler. Ey Allah'ın Resulü! Biz sana, kitabına, Musa'ya ve Tevrat'a ve Üzeyr'e iman ediyoruz. Ve bunlardan başka kitapları ve peygamberleri tanımıyoruz demişlerdi. Peygamberimiz de hayır. Allah'a, bütün peygamberlerine, Muhammed'e ve kitabı Kur'an'a ve ondan önceki her kitaba iman ediniz buyurdu. Onlar yapamayız deyince, bu ayetler nazil oluvermişti. Hoşgörücüler, Allah Resulü'nün ve Allah'ın bu sözlerinden ne kadar da uzaklar. İslam zaten hoşgörüdür. Ama bu dine alet edilen bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'de İslamiyetin son din olduğu, diğerlerinin geçersiz olduğundan kabul edilemeyeceklerini açıkça Rabbimiz bildirmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman bunun aksini düşünemez. Böyle düşündüğünü, inandığını, hatta şüphe ettiğini düşünenler dinden, din dairesinden çıkmış olurlar. İslamiyet'in son din olduğu ayeti kerimelerde belirlenmiş ve ifade edilmiştir. Maide suresi 3. ayette, Bugün dininizi kemale erdirdim, tamamladım. ''Size olan nimetlerimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.'' buyuruyor. Ali İmran Suresi 19. Ayette ''Allah katında hak din ancak İslam'dır.'' buyuruluyor. Ali İmran Suresi 85. Ayette ''Kim İslam'dan başka din ararsa bilsin ki bulduğu din asla kabul edilmeyecektir.'' Resulullah Efendimiz İslamiyet'i kabul etmeyen Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'a iman etmiş sayılmayacağını bunların cehennemde ebedi durumda kalmakla düçar olacakları azabı açıkça bildirmiş dört büyük müstehitten biri olan İmam Ahmet bin Hanbel'in meşhur hadis kitabı olan Müsnet isimli eserde sahabeden Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet etmiş olduğu şu hadisi şerif bunu açıkça göstermektedir alemlerin sultanına birisi geldi ve ya Resulallah Hristiyan, Hristiyanlardan Allah'a ve Resulüne inanarak İncil'e sadık biri veya aynı şekilde Allah'a ve Resulüne inanarak Tevrat'a bağlı biri sonradan sana tabi olmazsa bu kişiler hakkında Allah sana ne buyuruyor sen ne buyurusun dedi bunun üzerine sevgililer sevgilisi alemlere ve rahmet kaynağı olan ilim, rahmet ve aşk medeniyetin nurlu İslam'ın güzel rehberi, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu ümmetten biri veya Yahudi veya Hristiyan bir kişi beni dinlemez ve bana ve benim getirdiğimi kabul etmeden ölürse, kesinlikle cehennem ehlinden olacaktır. Bu konuyla ilgili, Diğer bazı hadis-i şeriflerde de şöyle buyuruluyor. Bu haride yazan, hakimle geçen. Beni duyup iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette cehennemdedir. Cennete daima Müslüman olanlar girer. Bugün dünya ve ahiret saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan insanlığın iftihar vesilesi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya bağlıdır. Ona tabi olan, İslamiyet sever, seve seve yapar ve onun emirlerini, İslamiyet'in kıymet verdiği, üstün tuttuğu şeyleri ve alimlerin büyük bilip hürmet ettiği, onun dinlenmeye uğraştığı şeyleri aynı olduğu şekilde kabul eder. Tarık bin Şihab anlatıyor. Yahudiler Hazreti Ömer radıyallahu anha gelip şöyle dediler: Size bir ayet okuyor indirdi. Siz okuyorsunuz. Şayet o ayet bize inseydi, o günü bayram tam ilan eder, her yıl kutlardık dediler. Hazreti Ömer radiyallahu anh diyor ki, Ben onun indiği anı ve yeri, indiği sırada Resulullah ve vesselam'ın bulunduğu noktayı biliyorum. Araf'e günü inmişti. O zaman ben de Arafat'ta idim ve bir cuma günüydü. Kaç dedikleri ayet, Maide suresinin üçüncü ayetiydi. Ayet şuydu. Size bugün dininizi tamamladık. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmtina edenler hariç, Bütün ümmetim cennete girecektir buyurmuşlardı. Eshab-ı kiram soru verdiler. Ya Resulallah, imtina edenler de kimdir? Cevap buyurdular. Kim bana itaat ederse, cennete girer. Kim asi olur inkar ederse, o imtina etmiş demektir. Safvan bin Assal radiyallahu an anlatıyor. İki Yahudi konuşuyorlardı. Biri arkadaşına gel seninle şu Peygamber Muhammed ve vesselama gidelim ve bir şeyler soralım dediler. Arkadaşı ona ona peygamber deme diye müdahale edip ekledi. Şayet o kendisinden peygamber diye bahsedileceğini duyarsa bu sefer bizi davet eder. Beraberce gidip Resulullah Aleyhisselam'a imtihan niyetiyle 9 açık ayetten soru sordular. Resulullah onlara ''Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayın, hırsızlık yapmayın.'' Fazi dinasını işlemeyin, zinayı işlemeyin, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın, masum kişiyi öldürtmek için sultanları gamazlamayın, sihir yapmayın, faiz yemeyin, günahsız kadınlara zina iftirası atmayın, savaş sırasında cepheyi koyup kaçmayın ey Yahudiler. Bilhassa sizin için söylüyorum, cumartesi günü yasağını ihlal etmeyin dedi. Safvan der ki, bu cevap üzerine Yahudiler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın el ve ayaklarını öptüler ve şehadet ederiz ki sen peygambersin dediler. Safvan diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara sordu, öyleyse niye bana uymuyor, iman etmiyorsunuz dedi. Onlar, Davud Aleyhisselam neslinden peygamber kesilmesin diye dua etti. Biz sana uyduğumuz takdirde Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz cevabını verdiler. Buhari ve Tirmizi'de geçen hadislerden sizlere demetler sunuyorum. Musab bin Sad anlatıyor radiyallahu anh. Babamın şu ayet-i kerimeyi sordum. Kehf suresi 3. ayet. Ey sevgili peygamberim, size amelce en çok zararlı olanları haber verelim mi de? Ve dedim ki: Burada kastedilen haruriler midir dedim. Bana hayır onlar Yahudiler ve Hristiyanlardır. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ı yalanlayıp inkar ettiler. Onların elde edecekleri sadece yorgunluktur. Onlar cehennemdedirler. خَالِد۪ينَ Fiha اَبَدًا Bey yine suresinden bu ayeti de okudu. Hiç çıkmamak üzere ebediyen. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Muhammed'in nefsini kudret eliyle tutan zatı yemin ederim ki, bu ümmetten her kim, Yahudi Hristiyan olsun, meclisi olsun, ateşperas olsun, beni işitir, sonra da bana gönderilene iman etmeden, inanmadan ölecek olursa, muhakkak cehennem ehlinden olacaktır. Ve Ve, Ve bin mürebbi. Radiyallahu anlattığına göre Kendisine sordular La ilahe illallah Cennetin anahtarı değil midir ya Resulallah Evet buyurdular Ama Dişsiz anahtar olur mu Dişsiz olan anahtarın varsa Dişleri olan anahtarın varsa Kapılar açılır Yoksa kapalık kalır açılmaz buyurdu La ilahe illallah anahtarsa Muhammed Resulallah o dişleridir buyurdular. Übade bin Samit el-Ensari radıyallahu an anlatıyor. Sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberimiz buyurdular. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'ın bir ve şeriksiz olduğuna, Muhammed'in onun kulu ve rasulü elçisi olduğuna keza Hz. İsa'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup Hz. Meryem'e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır buyurdular. Müslim başka bir rivayette, kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun elçisi olduğuna şehadet ederse, Allah ona ateşi haram kılacaktır buyurdular. Ebu Said radıyallahu anh hazretleri der ki, Sevgililer sevgilisi peygamberimiz şöyle buyurdular, Bir kul İslam'a girer ve bunda samimi olursa, Daha önce yaptığı bütün hayırları Allah lehine yazar, İşlemiş olduğu bütün şerleri de affeder, Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür, Yaptığı her hayır için en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer içinde Allah affetmediği takdirde bir günah yazılır. Ali i İmran Suresi 19. Ayette Allah katında muhakkak ki din İslam'dır. Ayeti bize bildirmiştir. Efendimiz de imanı ve İslam'ı izah etmiştir. Kim bu esaslardan bir tanesini bile olsun inkar ederse İslam dairesinden çıkmış, ebediyen cehennem ahalisinden olmak durumuna girmiş olur. Nasıl ki devlet elçiliklerimize biliyorsunuz devletimizin elçilikleri var. İşte Amerika'da, işte Japonya'da, işte Rusya'da, işte Yemen'de farz edin. Birisi gelip bu elçiliklerden bir tanesini kabul etmezse acaba o elçiliği mi kabul etmemiş olur yoksa o elçiliğin temsil etmiş olduğu devleti mi kabul etmemiş olur? Varın bunun hükmünü Nefsimizle kendimiz verelim Abdullah radıyallahu an der ki Babam Ömer idnil hattab radıyallahu Bana şunu anlattı Ben sevgilimiz dostumuz Resulullah'ın yanında oturuyordum Derken elbisesi bembeyaz Saçları simsiyah bir adam Yanımıza çıka geldi Üzerinde yolculuğa işaret eder Hiçbir belirti yoktu Üstelik içimizden kimse onu tanımıyordu da Gelip Sevgililer sevgilisinin önüne oturup dizilerini dizilerine dayadı. Sonra sormaya başladı. Ey Allah'ın peygamberi bana İslam hakkında bilgi ver dediler. Sevgililer sevgilisi açıkladı. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucu tutman, gücün yetti takdirde Beytullah'ı hacetmendir. buyurdular. Tekrar sordular, peki iman hakkında haber verilmişsin. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır, kadere yani hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna inanmandır. Yabancı, doğru söyledin dedi, sonra çıkıp gitti. Efendimiz'e sorduğumuzda, bu Cebrail'di, size dininizi öğretti buyuruyor. Şimdi, Amentü'de ittifakımız var diyenler, Amentü'de bütün peygamberlere, bütün meleklere imandan bahsedilirken, bu bahsedilenler acaba nereden geliyor anlaşılması mümkün değil. Şimdi kısaca burada ayetleri ve hadislerden bir bölüm sundum. Aslında birçok şey var. Burada kendi yazmış olduğum kitaptan bazı parçalar sizlere sundum bu konuyla ilgili. Gerçekten e, böyle kapı kapı dolaşıp insanları böyle sual üzerine sualler soranlar var. Hani e, bizim olduğumuz yerde de e, misyonerlik faaliyetleri adı altında bir şeyler yapanlar oluyor. Biz bu faaliyetler karşısında, bu faaliyetlerin açılmasına neden olan sözde diyalog masalı adı altında insanların gönüllerini karıştıranlara peygamberden ve Allah'tan cevap olsun diye birkaç ayeti sizlerle paylaşmak istedim bugün adına. Aslında paylaşacak daha çok hadise vardı da sadece bunları paylaştım. Safımızı belirlemek adına. Çünkü bizim safımız alemlerin sultanı, sevgililer sevgilisi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın safıdır. Biz Necip Fazıl'ın dediği gibi, Kurtarıcım, rehberim, sevgilim, dostum, aşıkım, her şeyim efendim. Seni tanımayan ölçü dünya olsa teperim diyoruz. Şimdi Resulullah'ı sevdiğini söyleyenler, diyalog vahanesi adı altında, nasıl da neler neler yapıyorlar? Bunları başka zamanlarda paylaşacağız tabii ki. Biz kendimiz safımızı belirleyelim. Safımız alemlerin sultanının safı olacak tabii ki. Biliyorsunuz, Demiştik, Bir yürüyüşteyiz, kuruluk yürüyüşinde izlemiştik. Artık oyalanma, ayak sürme, ağırdan alma, arazi olma uyanıklığından kurtulmak durumundayız. Yolu çekilmez kılan, kapris, kompleks, ihtiras, kin ve nefreti sinelerde taşımaya devam edecek olanları uyandırmak zorundayız. Pişmanlık duymadan, yolun uzamasını sorun etmeden, birbirimize yamukluk, kaypaklık göstermeden, Sadakat ve vefa erleri olarak ensar ve muhacirin kardeşliği adı altında cihanı aşk ateşiyle yakmak ve ısıtmak adına, insanlara ilim, rahmet ve aşk medeniyetini sunmak adına bir ensar ve muhacirin olmak durumundayız. Dönüp geriye bakmadan Yalnızlık endişesine düşmeden Etrafında kim kaldı Kaygısına kapılmadan Acabalara keşkelere takılmadan Ve daha nice soruları Sorunlaştırmadan Hız kesmeden ufka uzanma Kararlılığını gösterebilmek durumundayız Aynı yolun yolcuları Yoldaşlarız Aramızda mesafe ve soğukluk Yapmaya çalışanların Bu hal ve durumlarını engellemek durumundayız Biz bir bileyiz. ''Biz Müslümanız.'' ''Müslümanın Allah'ı, peygamberi ve birbir bir kardeşleri vardır.'' ''Söyler misiniz, bizim bizden başka kimimiz var?'' ''Yarış bitmedi, yarış bitmeyecek, yarıştan çekilmedik.'' ''Ebu Bekir ve Ömerlerin yarışlarından çekilmeyeceğiz.'' ''Kendimiz için, ukbağımız için, olmak için koşacağız.'' Takva dopingimiz olacak. Vahiyle olan hayat damarlarımızı besleyecek yollar. Yol yakınken tövbeyle Rabbimize yöneleceğiz. Oturanları bekleyen zilletin boyutlarını ibretle seyredeceğiz ve o ibretlerden yola koyulacağız. Sevgili dostlar, yürüyüşte değiliz değil mi? Yürüyüşün tam ortasındayız. Yorgun görünmeyeceğiz. Yılgınlık, bezginlik, bitkinlik neyin ifadesi? Bunları göstermeyeceğiz. Hayır, biz yürümek dışında bir seçeneği olmadığını düşünerek yürüyeceğiz. Menzile varmak için, mevziyi tutmak için, murada ermek için, Mevla'yı bulmak için düze düşen yürümek, Allah aşkına yürüyeceğiz. Allah adına yürüyeceğiz. Mazlumları bekletmeyeceğiz. Mustazafların gözü yolda kalmayacak. Sahipsizlerin sahibi, kimsesizlerin dostu, yetimlerin hizmetçisi olmak için, gasp edilen hakların iadesi için, zulmetin tepesinde ışıyan nurt taşıyıcı olmak için, batılın zevali için, zulmün ziru zeber olması için mutlaka yürüyeceğiz. Hacer'in çölündeki yolcu gibiyiz. Bölgenin, ekmeğin, suyun olmadığı çölde hacelleşeceğiz. Safa ve Merve'mizi bellileyip koşacağız. Sayımızı tamamlamazsak İsmail'lerin susuzluktan helak olacağını düşüneceğiz. Musa Aleyhisselam'ın kaderini yaşıyoruz. Asamızı bırakmayacağız. Kur'an ve sünnet bizim asamız. Meta Nasrullah diyenlerin çığlığını, Allah'ın yardımı ne zaman diyenlerin çığlığını işit edeyiz. Rabbimiz katından bize yardımcı gönder diyenlerin feryadını duyup, Buna göre onlara el uzatmak yer durumunda olacağımızı bilerek adım atacağız. Mescid-i Aksa'yı hesaplarımıza katacağız. Rabbim Allah diyen yolcuyuz biz. Rabbimize yol almada kararlıyız. Sahte yolların, yol namını önümüze sunulanların kesinlikle taraftarı olmadan Allah'a gideceğiz, Allah'a yöneleceğiz. Günahlarla lekelenen bir kalpten sıyrılarak, haramlarla kirlenen bir bedenden sıyrılarak, ''Münker kuşatmasından ki bir hayattan kurtularak, şirk tehdidi altında bir ömürden sıyrılarak, her gün adım adım Allah'a koşacağız. Bekaya yürüyen fani yolcuyuz biz. Bir gün gelecek, herkesin bir günü olacak. Bakacağız ki kilometreyi doldurmuşuz, kabir kapısına dayanmışız. Yolun neresinde Azrail Aleyhisselam'la buluşacağımızı bilemiyoruz. Kefenli yolculuk her an başlayabilir.'' Tabutta başlayacak seferi Musallada gerçekleşecek uğurlamayı gündemleştirelim Günden bugüne ne kadar yol katlettiğimizin hesabını yapalım İki günü eşit olan ziyandadır hadisinin hassasiyetiyle Kronometremizi ayarlamalıyız İstemez misiniz? Ölüm meleği sizi randevunuz yatakta değil ayakta Sürünürken değil yürürken bulsun Bu yola devam edersek Yolun sonunda sevgililer sevgilisi kucağını açmış bizi bekliyor.